وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ Kardeşlerim, kitap ve sünnet ve Müslümanların icmasıyla sabittir ki, melekler, ibadet etmeleri maksadıyla yaratılan mahluklar. Rabbimiz, insanları da, cinleri de bu maksatla yarattı. Birbirimizden bazı farklılıklarımız var, o kadar. Melekler de diridirler, akıllıdırlar ve konuşurlar. Melekler alemi insanların şu yaşadığı alemden ve cinlerin yaşadığı alemden hayat standartlarından çok daha farklı bir alemdir. Elbette ki bütün bunların hepsi Allahu Teala'nın yarattığı mahluklar hepimiz. Lakin melekler çok temiz yaratıklar. Allahu Teala onları dünyada seçmiş ve kendisini haskılarak birçok işin göreviyle infazıyla onları görevlendirmiş. Yine meleklerin insanlara vahi getirmek bu tebliğ görevini yerine getirmek için elçi olarak yollandığını da biliyoruz. Melekler, insanlar ve cinler gibi nefis taşımadıklarından dolayı, Kendilerine hangi görev verilirse o yönde hareket ederler. Meleklere iman mevzusu, iman rükünlerinden bir tanesidir. Ne demek bu? Bir insan, ben Müslümanım ama meleklerin var olduğuna inanmıyorum derse, İslam dairesinden çıkar. Yani iman şartları dediğimiz, o altı rükünün, Herhangi bir tanesine eğer inanmıyorsak, iman etmiyorsak, iman etmiş olmuyoruz. İşte o mevzulardan bir tanesi de bugün kendi hayatlarını, yaratılışlarını, bizlerle ilişkilerini daha yakından anlamaya, idrak etmeye çalışacağımız varlıklar melekler üzerinde de geçerlidir. Aramızda çok büyük farklılıklar var demiştik. Onlardan belki de en bilineni, akla geleni şu. İnsanlığın keşfettiği en hızlı giden şey ışık hızıdır. Bugün bilim dünyasında yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış ki ışık bir saniyede 186 bin mil hız yapıyor. Bu ne kadar yüksek bir hız evet. Ama meleklerin sürati bundan çok çok daha fazla. Onların hızını insanların hesaplaması, tahmin etmesi bile mümkün değil. Bir örnek sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi soru sorduğunda, daha o kişi sorusunu bitirmeden, cümle nihayete ermeden Cebrail aleyhisselam, onun cevabını Rabbinden alarak getiriyordu. Demek ki Cebrail aleyhisselam kendi bulunduğu makamda dünyaya ışık hızıyla gelmeye kalkışsaydı, oradan gelmek için milyar sene ışık yılına ihtiyaç duyardı. Nitekim semada bulunan bazı yıldızların ışıkları milyar seneler sonra dünyaya ulaşıyor. Bizim gökyüzünde gördüğümüz küçük küçük yıldızların ışığı, belki de bilmem kaç zaman evvel sönmüş bir yıldızın bize ulaşmasıdır. Çok acayip işler var ve selam. Demek ki çok hızlı hareket edebilen varlıklar melekler. Melekleri tanımlamaya devam edelim. İkinci bir husus, yeme ve içmeye bizler gibi ihtiyaç duymuyorlar. İbrahim aleyhisselama, insan suretinde misafir olarak geldikleri zaman melekler, İbrahim aleyhisselamın o ikram ettiği yemekten yemediler. Onların bu hareketleri de İbrahim aleyhisselamın elbette dikkatini çekti. Ne kadar değişik insanlar diye düşündü. Kur'an-ı Kerim'de, diğer ayetlerde de, Yine bu mevzu ile alakalı örnekler vardır. Meleklerin hiçbir şey yemedikleri hususunda zaten ihtiyaçları da yok, İslam uleması ittifak etmiştir. Melekler ile alakalı bilmemiz gereken diğer bir durum, onların herhangi bir erkekliği veya dişiliklerinin olmamasıdır. Rabbimiz, meleklerin her birini tek bir fert olarak yaratmış ve onların bu özelliğini kendileri için ayır dedici bir vasıf kılmıştır. Yani bundan dolayı onlarda dişilik veya erkeklik yoktur. Bu nitelemede haramdır. Onlar Rabbimizin kendilerini yarattığı şekil üzere baki kalırlar. Zaten bu durum Saffat suresinde de geçer. Mealen şöyle buyurulur. Ey Muhammed! sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o müşriklere sor. Kızlar Rabbine, oğlanlar onlara öyle mi? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunamıyorlarmış? Bileseniz ki onlar şüphesiz ki iftiralarında Allah doğurdu diyorlar ve elbette bunlar yalancılardır. Allah kızları oğullara tercih mi etmiştir? Sizin neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Okuduğumuz bu ayet-i kerimede müşriklerin melekler için uydurduğu yalanların, küfürlerin üç tanesine dikkat çekiliyor. Onu da yeri gelmişken hemen hatırlatalım. Birincisi, melekleri Allahu Teala'nın haşa kızları yaptılar. Öyle düşündüler. Bu şekilde u Teala'ya çocuk isnat ediyorlar. Yüce Allah'ta onların atmış olduğu bu iftiralardan beri ve yüce olduğunu buyuruyor. İkincisi, bu çocuğu dişi olarak vasfediyorlar. Üçüncüsü Allahu Teala'yı bırakıp onlara tapıyorlar. İşte bütün bu iftiraları sebebiyle cehennemde ebedi olarak kalmayı hak etmiş oluyorlar. Zamanında o cahilliğin diz boyu olduğu dönemlerde de hem Allahu Teala'nın haşa çocuk edindiği hem de meleklerin dişiliğinin erkekliğinin olduğu tartışmaları oldu. Hatta kız ve erkek çocuğunun hangisinin birbirinden üstün olduğu ile ilgili tartışmalar o zamanlarda olmuştu. Yani bugün etrafımızda görmüş olduğumuz bizi rahatsız eden cahillik o zamanlarda da vardı. İnsanların kılık kıyafeti, yedikleri, içtikleri, hayat nizamları farklı olsa da zihinleri demek ki hala bugünkü zihniyet gibi aynıydı. Bizler devam edelim melekleri tanımaya. Meleklerin konuşması mevzusu var. Meleklerin birbirleriyle konuşabildiklerini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bunlar buyurulmuş. Bir tanesini sizlerle paylaşalım. Sebe suresinde geçiyor şöyle: Allah'ın huzurunda şefaat fayda da vermez. Ancak izin verdiği kimsenin ki müstesna. Nihayet kalplerinde dehşet giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Diğerleri hakkı derler. O çok yücedir, çok büyüktür. Sadece bu ayetten bile meleklerin konuşabildiklerini, anladıklarını, düşündüklerini anlayabiliyoruz. Soru soruyorlar çünkü Rabbiniz ne dedi? Sonra cevap veriyorlar. Hak buyurdu. Burada niye anlıyoruz aynı zamanda? Allahü u Teala'dan ne kadar korktuklarını, ürperen bir kalbe sahip olduklarını anlıyoruz, nefisleri olmadığı için. Yine kabir mevzusunda da kendi aralarında konuştuğu gibi, insanlara da konuştukları rivayetleri vardır. Yine meleklerin cennet ehliyle konuştukları, onları müjdeledikleri vardır. Cehennem ehliyle konuşmaları, Onlara azabı haber vermeleri vardır. Çok sayıda meşhur olan delil var bu konuda. Özellikle tabi meleklerin özelliklerinden birisi konuşmaları demiştik. Bu onların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Buna da iman etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten melekleri bu şekilde vasfetmiş birçok hadisi şerifte Biliyoruz. Meleklerin vasıflarından bir tanesi, genel vasıflardan olağanüstü güçlere sahip olmaları. Onlara çok önemli ve özel kuvvetler, güçler verilmiş. Bazıları efendim, arşı taşıyorlar. İnşallah ilerleyen dakikalarda görevleri nedir onları öğrenmeye çalışacağız. Bazıları can almakla görevli. Bazıları hububatla görevli, bazıları bizim sıhatimizle yani vücudumuzda yer aldığı organlar var. Oralarda görevli çok sayıda, Allahu Teala'nın bileceği sayıda meleklerin görevleri var. Sur'a üflenen o anı düşünün. Öyle bir efendim melek var. Hasılı meleklerin olağanüstü güçlere sahip olduğunu biliyoruz. Melekler hakkında bilmemiz gerekenlerden bir tanesi, aynı zamanda bizden farklı yönleri, bizim gibi usanmazlar ve bizim gibi yorulmazlar. Daha önce neyi öğrenmiştik? Bizim gibi yemiyorlar, içmiyorlar, erkeklik ve dişilikleri yoktur demiştik. Aynı zamanda da yorulmuyorlar, bıkmıyorlar bir şeyden, kendilerine hangi görev veriliyorsa o görevi, yapıyorlar, ibadet ediyorlarsa ibadet devamlı. Taat ediyorlar ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekle meşgul oluyorlar. Herhangi bir yorulma emaresi de görünmüyor. Bu özelliklerini Allahu Teala Enbiya suresinde şöyle buyuruyor: Gece gündüz onu tesbih ederler, hiç usanmazlar şeklinde. Bunun zaten anlamı onlar hiçbir şekilde ara vermemekte ve zayıf düşmemekteler. Biz insanlar ve cinler ne kadar dayanıklı, ne kadar atak ve girişken olursak olalım, bu bizim yememiz, içmemiz, vücudumuz, sıhhatimiz ile ilgili oranda olur. Uyumadan yaşayamıyoruz, yemeden, içmeden yaşayamıyoruz bildiğiniz gibi. Değerli kardeşlerim, meleklerin şekilleri Meleklerin e, kılığı, kıyafeti var mıdır? Bununla ilgili de bilmemiz gerekenler var. Birincisi, evet meleklerin, bazı meleklerin kanatlarının olduğu konusunda elbette çok önemli rivayetler vardır. Ama bu konuda medyada çocuk yaşlarımızdan itibaren bizim zihnimize sokulmaya çalışılan bir yanlış var. O da az önce konu geçti. Meleklerin dişi veya erkek olup olmadığı konusunda yani cinsiyetleri ile ilgili böyle tasvirlerde, heykellerde, çizgi filmlerde melek dendiği zaman sanki bir hanımdan, bir genç kızdan dişilik sahibi olmuş birinden bahsediliyor. Bir de kanat takılıyor ve bu tasvirlerde özellikle bir bayan yüzü, güzel bir bayan yüzü adapte ediliyor bu yanlışı ilk önce mutlaka tespit etmek ve buna reddiye yapmak durumundayız. Meleklerin dişiliği, erkekliği yoktur demiştik. Evet kanatları vardır. Lakin onların yaratılışlarında olmayan şekil ve suretlere yerleşme imkanı da vermiş Allahu Teala. Meleklerin insan suretine girerek Peygamberlere geldiklerini biliyoruz. Daha başka kişileri de yine insan suretinde göründüklerini biliyoruz. Onlardan en azından bir örnek vermiş olalım. Zariyat suresinde geçiyor. Mealen, geldi mi sana İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin kıssası? O vakit ki üzerine girdiler de selam dediler. O da görülmedik bir topluluk dedi. Kimdi o melekler? Hatırlayalım. O gelen misafirler, Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini helak etmek için gelen meleklerdi. İnsan suretinde gelmişlerdi. Lut aleyhisselam onların melek olduklarını ilk başta anlayamadığı için onlar adına korkuya kapıldı. Çünkü çok terbiyesiz bir efendim, kavmi vardı onlara. Bir zarar geleceğinden korktu, göğsü daraldı. Zira kavminin haddi aşarak onlara bir zarar vereceğinden korktu. Sonra da zaten hemen bu durumu Allahu Teala kendisine buyurdu. Şöyle ki, Ne zamanki elçilerimiz Lut'a vardılar, onların yüzünden fenalaştı, eli ayağa dolaştı. Bu çok çetin bir gün dedi. Kavmi ona zıpır zıpır koşup gelmişlerdi ve bundan önce kötü kötü işler yapıyorlardı. Ey kavmim! İşte şunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temiz. Artık Allah'tan korkun. Beni misafirlerim önünde rezil etmeyin. Hiç işinizde aklı başında bir adam yok mu? buyuruldu. Nerede? Hud suresinde. Evet işte melekler Lut kavmine onları imtihan için tam da aradıkları şekilde olacak ya genç ve güzel erkekler şeklinde göründüler ki Lut kavminin artık bir itirazları kalmasın yani suç üstü yapılsın. Böylece Allahü Teala onların üzerine azabını indirsin ki öyle de oldu. Burada neyi öğrendik? Biraz ayrıntıya girdik ama melekler insan suretinde de gelebiliyorlar, o şekilde de görünebiliyorlar. Daha önce nereden bunu biliyoruz? Cebrail aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ruhu ile Meryem'e gittiğini ve bu ruhu ona üflediğini bunu nerede görüyoruz? Cebrail aleyhisselamda. İnsan suretinde ve şeklinde göründüğü bildirilmiş, yine ayette sabit. Cebrail aleyhisselam Meryem validemize gitmişti. Çocuğu müjdelemişti yani İsa aleyhisselamı. Orada da Cebrail aleyhisselamın yine insan suretinde göründüğünü biliyoruz. Bununla ilgili olarak son bir misal verelim. Bir de hadis-i şeriflerden gelsin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Cibril hadisini anlatıyorum. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıkageldi. Onun üzerinde öyle uzaklardan gelmiş, yolculuk izine rastlanan bir işaret yoktu ama içimizden hiç kimse de onu tanımıyordu. İşin sonunda... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yani bazı şeyleri anlattı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu bu nedir şu nedir bu nedir Efendimiz aleyhisselam bu şudur bu budur diye cevaplayınca doğru söyledin doğru söyledin dedi Cebrail aleyhisselam bu diyaloğun sonunda siz soru soranın kim olduğunu biliyor musunuz buyurdular. Allah ve onun Resulü daha iyi bilir, dedi sahabe efendilerimiz. O Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi, buyurdu. Yani oradaki sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, Cebrail aleyhisselamı o surette gördüler. Saçları simsiyah, genç ama yolculuktan gelmiş gibi böyle yorgun, argın, üstü başı, kirli falan değildi. Böyle tanımlamışlar, bu kadar ayrıntıya girebilmişler. Ama içlerinden hiçbirinin tanımaması da bu hadisin anlam bakımında ne kadar önemli olduğunu bizlere buyuruyor. Bazı sahabenin meşhurlarından Dıhye el-Kelbi radiyallahu anh'ın suretinde göründüğü de rivayet edilmiş. Abdullah İbni Ömer radiyallahu an, Cebrail aleyhisselamın Dıhye suretinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğini de haber vermişler. Dıhye kim radiyallahu an güzelliğiyle meşhur olmuş bir sahabe efendimizdi. Geçelim meleklerin ne kadar olduğu, yani sayıları ve isimlerine. İlk önce insanların ne kadar yaratıldığını, nasıl insanlar bilemiyorsa, cinlerin ne kadar yaratıldığını cinler bilemiyorsa, Meleklerin de sayısını ne insanlar ve ne cinler bilebilir. Yalnızca onları yaratan Allahu Teala bilir. Zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde "Rabbinin ordularını ancak Allah bilir." buyuruyor. Bizler sadece onların sayısının çokluğunu düşünerek kendimizi hayretler içerisinde bırakabiliriz. Bu doğru bir hareket olur. Onların sayısı bütün sınırları kuşatacak çokluktadır. İnşallah ilerleyen dakikalarda hangi işle görevli olan melekler var? Etrafımızda, bizim kendi hanemizde, kendi vücudumuzda ne kadar melekler söz sahibi, şeytan olduğu kadar melekler nasıl bize şeytanın o kötülüklerine karşı iyilik efendim fısıldıyorlar bunları da öğrenince, ne kadar çok meleğin olduğunu daha iyi anlayacağız. Mesela onlardan bir örnek vermek istiyorum. Miraç hadisinde geçiyor. Şüphesiz ki Beyt-i Mamur'da her gün yetmiş bin melek namaz kılar ve çıktıklarında bir daha oraya dönmezler. Sürekli sürekli sürekli yetmiş bin melek, yetmiş bin melek ne yapıyor? Orada namazını kılıyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifti. Yine, o gün kıyamet yetmiş bin kayışla getirilir. Her bir kayışla birlikte onu çeken yetmiş bin melek bulunur rivayeti var. Bu da Müslim'de geçiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, semadaki meleklerin çokluğu ve ağırlığından dolayı gökyüzünün sanki çökecekmiş gibi gıcırdadığını haber vermiş bir gün ve şöyle buyurmuş, lütfen hatırlayalım. Şüphesiz ki ben sizin görmediklerinizi görür ve sizin işitmediklerinizi işiterim. Sema gıcırdadığı ve gıcırdaması da haktı. Zira orada dört parmaklık bir boş yer olduğunda muhakkak bir melek, Allah'a secde etmek için alnını oraya koyar. Allah'a yemin olsun ki, eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Şimdi düşünelim, yedi kat göğün meleklerle o denli dolu olduğu için, dört parmak kadar boş bir yerin dahi olmadığını, boş kalmadığını, böyle bir boşluk olduğunda, Muhakkak bir meleğin orada Allah'a ibadet ettiğini bildikten sonra artık akıl onların sayısını hayal edebilir mi? Bunu sormak istiyorum. Değerli kardeşlerim geçiyoruz. Meleklerin isimlerine birçok özel ve genel isimleri var. El-Eşhet diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. El-Cunud diye geçiyor. el meleul Ela diye geçiyor. Başka isimlerde de Kur'an-ı Kerim'de meleklerden bahsederken isimleri görüyoruz, okuyoruz. Bir de en bilinen meleklerin isimleri vardır. Gelin onları ve görevlerine tekrar etmiş olalım, hatırlayalım. Cebrail aleyhisselam ile görevli bir melek evet ama onunla birlikte daha başka birçok görevi var. Meleklerin en meşhuru denilebilir Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ismi geçmekte. Bir tanesini okuyalım. Bakara suresinde geçiyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, her kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki Kur'an'ı senin kalbin üzerine Allah'ın izniyle o indirdi. Önündekileri doğrulayıcı ve müminlere bir hidayet ve müjde olmak için. Cebrail aleyhisselamın ismi, hadisi şeriflerde de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hira Dağı'nda başlayan, ahirete, irtihaline, vefatına kadar geçen süre zarfında da birçok yerde geçiyor. Aynı zamanda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur İsra ve miraj Yolculuğunda da yol arkadaşlığı yapmış. Bazen insan şekline bürünmüş, Efendimiz'e görünmüş, kendisiyle konuşmuş, kendisinin yüzüne bakmış ve onu dinlemiş. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu etrafındakilere anlatana kadar kimse hiçbir şey anlayamazmış. Yani kendisine özel muamelesinin olduğunu biliyoruz. Mikail aleyhisselam var, meleklerin büyüklerinden, ismi Kur'an-ı Kerim'de ve ve hadisi şeriflerde de geçmekte. Onlardan bir örnek yine Bakara suresinden okuyalım. Şöyle buyuruluyor, Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Mikail'in manası Allah'a ibadet eden manasında yani Abdullah ya da ismi tashirli olarak Ubeydullah diye geçer. Mikail Aleyhisselam tabiat olayları diye bugün bilinen bulutların yer değiştirmesi, rüzgarlar Nem oranı, yağış miktarı, depremler, seller, afetler bunlarla görevli bir melektir aleyhisselam. İsrafil aleyhisselamı zaten duyduk. İsrafil aleyhisselamın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama sünnette bu isim var birçok hadisi şerifte, sahih hadiste bunu öğreniyoruz. Ayşe annemiz radiyallahu anhanın Rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında namaz kılar ve şöyle dua ederdi. Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açığı bilen Rabbim, sen insanlar arasında ihtilaf ettikleri meseleler hakkında hükmedeceksin. Beni ihtilaf edilen konularda izninle Hak yola ilet. Zira sen dilediğini doğru yola iletirsin. İsrafil aleyhisselam, sura üflemek için vekil kılınan, görevli olan bir melektir. İttifak bu yönde meşhur olan görüş. Sura üfürülecek denir, sur boru manasına gelir. İsrafil aleyhisselam, kendisine emir verildiğinde, ona üfler. Sur, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geçiyor. Onlardan bir tanesini okuyayım. Mü'minun suresinde geçer. O vakit sür üfürüldü mü? Artık aralarında o gün ne soysop vardır ne de soruşlar. Birkaç ayet daha vardır. Sura üfürülmekten bahsedilip, Kıyametin başlayacağı an aktarılmıştır. Sûra üç kere üfürülür. Bunu öğreniyoruz. Nevhatül Feza, Nevhatü Sahiki ve Mevt ve Nevhatül Kıyamili Rabbil Alemin. Ne oluyor? Birincisinde Sûra üfürülüyor. Bütün gökteki kimseler, yerdeki kimseler korkuyla sarsılıyor. Can veriyorlar. Ne kadar? Efendim yeryüzünde canlı varsa sonrasında da Allah'ın huzuruna yöneliyorlar. Yani tekrar sura üfürülüyor ve efendim toplanıyor. Ee, bütün yaratılanlar hesap gününde hesap vermek üzere. Buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam'ın aynı duada bir arada toplaması onların büyüklüğüne, Allahü Teala'nın yanındaki değerlerine ve azametine delalet etmiş oluyor. Diğer melekler kimler? Cehennemin hizmetçisi Hazin var. Nerede? Zuhruf Suresi'nde geçiyor. Şöyle ki: Ve şöyle çığırışmaktadırlar. Ya Malik, Rabbin işimizi bitiriversin. O demiştir ki: "Muhakkak siz duracaksınız." Bu ayeti kerimenin tefsirinde âlemlerimiz şunu söylüyor. Allahu Teala bu mücrimleri cehenneme soktuktan ve cehennemin hizmetçisi Hazin onların başlarına gelecek belaları onlara tattırdıktan sonra onlar şöyle nida edecekler: Ey Malik Rabbin bizi artık öldürsün yani buna dayanamıyoruz şeklinde. Cehennemin hizmetçisi dedik, ölüm meleği var biliyoruz Azrail aleyhisselam. De ki size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz şeklinde Azrail aleyhisselamın. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ismi geçmiyor. Bazı haberlerde sadece ölüm meleğinin isminin Azrail olduğu belirtilmiş sadece. En doğrusunu Allahü Teala bilir. Münker-Nekir meleğini biliyoruz. Bu iki isim kabir fitnesidir. Allah'a sığınıyoruz. Hadis-i şeriflerde geçer. En meşhurlarından bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ölü kabre konulduğunda, diğer rivayette, sizden biriniz kabre konulduğunda, iki siyah melek gelir ki, onlardan birisine münker, diğerine nekir denir. O ikisi yani ölüye, şu adam Resulullah hakkında, ne dersin derler. Münker ve Nekir isimleri hadisi şeriflerde geçiyor. Yine Havrut ve Marut'u biliyoruz. İki Kerim melek ve bunların etrafında çok kısa ve hikayeler aktarılmış. Bunların çoğunluğu ehli kitaptan alınmış. Bu iki meleğin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hemen onu da sizlerle paylaşmış olalım. Bakara suresinden Tuttular, Süleyman'ın mülküne dair şeytanları uydurup takip ettikleri şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafir oldular. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek üzerine indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın sihir yapmayı caiz görüp de kafir olma demedikçe bir kimseye öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezler. Kendilerine zarar verecek, menfaati olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu her kim satın alsa elbette onun ahirette bir nasibi yok. Bunu muhakkak bilmişlerdi. Ama canlarını sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi. Keşke onu bilselerdi. Bu iki melek yeryüzüne insanlara fitne olmaları için indirilmişti. Fakat bu iki melek kendilerinden bu bilgiyi öğrenmeye gelenleri sakındırıyorlar. Evet bazı tefsir kitaplarında bu iki melek hakkında birçok şey yazılmış fakat bunların hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim ve sünnetten dayanığı maalesef yok. Bunların görevleriyle ilgili olarak ayet-i kerimenin bildirdiği kadarıyla yetinmek, bu kadara ittifak etmek, efendim kafidir. Bunun dışında, çok fazla kafa karıştırıcı hatta hikayelere varan gizemli olması için üçü beş, beşi on ekleyerek yazılan bir takım hikayelere de itibar etmemek gerekmektedir. Evet, bunları öğrendik. En azından isimleri bilinen Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde aktarılan veya nispet edilen Meleklerin isimlerini öğrendikten sonra melekler ölür mü? Ona geçelim. Kardeşlerim, yeryüzünde herkes fanidir. Baki olan sadece Allahu Teala'dır. Elbette insanlar, cinler, işte hayvanlar, hatta bakın bitkiler 300 sene, 500 sene yaşıyor olsa da onlar dahi mahvoluyor. Bir deprem oluyor, işte kıyamet bekleniyor. Dünya mahvolacak. Dünya son bulacak. Hasılı melekler de ölecekler. Melekler de insanlar gibi, cinler gibi ölecekler. Sonra diriltileceklerdir. Değerli kardeşlerim, melekler kesintisiz olarak sürekli tesbih ederler. Arşı taşıyan, ve etrafını kuşatan meleklerden bahsedilir. Onlar da sürekli bir zikir halindedirler. Bu Zümer suresinde geçer, paylaşalım. Melekleri de görürsün, arşı etraftan donatmışlar, Rablerine hamd ile tesbih ediyorlardır. Ve halk arasında hak ile hüküm icra edilip şöyle denilmektedir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Bu ayette kıyamet günü olacak olaylar olduktan, yani insanlar arasındaki hükümler icra edildikten, her bir nefsin dünyada yaptıklarının karşılığını alarak hak ettikleri yere yani cennettiklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gitmelerinden sonra zikredilmiş. Saf saf dizilen meleklerden bahsediliyor, sürekli Allah'a zikrediyorlar, aynı zamanda dua ediyor melekler. Evet, müminlere dua eden melekler, kitap ve sünnette bulunan deliller, meleklerin müminlere dua ettiklerini açıkça gösteriyor. Bu dua bazen özel olur, bazen herkesi kapsar. Peki melekler neden dua ediyorlar? Sebep insanların işlediği salih ameller. Onların yaptıkları genel dualara örnek olarak şu ayeti kerimeyi gösteriyorum. Ahzab suresinde geçiyor, 43. ayette. O'dur ki, o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize feyzü bereket indiriyor ve müminlere karşı çok merhametli bulunuyor. İbn Kesir bu ayetin tefsirinde meleklerin müminlere salat etmelerinin manası onların insanlar için dua ve istiğfarda bulunmaları demiş. Meleklerin özel olarak yaptığı dualarsa bazı özel amelleri yapanlar için oluyor. Meleklerin bu amelleri yapanlara hayır duada bulundukları da birçok nasta sabit gelmiş. Mesela ilim öğrenenlere, ilim öğretenlere dua ettiği hadislerde geçiyor. Namazı bekleyenlere, mesela vakiti bekliyor, birazdan ezan okunacak, camiye gitmiş diyelim. Veya namazdan sonra mescitte oturanlara dua ettikleri hadis-i şeriflerde sahihayında yani hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Yine namazda ön safa geçenlere dua ettiklerini biliyoruz. Diyelim ki namaz başladı, arkadan biri yetişti, namaz kılarken saftaki boşlukları dolduranlara dua ettiler, o da yazılmış, efendim iftar edenlerin yanında, Onların dualarına amin dediklerini biliyoruz. Ölünün, hastanın yanında edilen dualara amin dediklerini biliyoruz. Bunlar hep Müslim'de, Tirmizi'de, Buhari'de. Geçen hadisi şeriflerde öğreniyoruz değerli kardeşlerim. Yine tabii dua var, duaları da var meleklerin. Melekler müminlere duada bulundukları gibi kafirlere de beddua ediyorlar. Onlara azap etmek... Müminlere yardım etmek için gökten melekler iniyor. Nitekim bunu nerede görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlarda gerçekleşti. Birçok delil var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlar, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti hep onların üstüne diye geçer. Meleklerin laneti de vardır. Onlar ordular halinde Allah Celle Celaluhu'nun yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin safında savaşmışlardır. Zikir meclislerinde mesela dua edenler, evlerinde Kur'an okuyanlar onlara dua ettiklerini biliyoruz. Kardeşlerim Meleklerin görevlerini de bilmiş olalım. Meleklerin, biz insanların hayatı ile ilgili görevleri vardır. Hatta bu biz dünyaya gelmeden önce başlar ve devam eder berzah aleminde. Ne demek berzah? Yani ölümle başlayan o kıyamet kopana dek sürecek zaman diliminde de bu görevler devam eder. Ayet-i kerimelerde zaten sabittir. Vaktimiz olmadığı için sadece konu konu geçmek istiyorum. Ana rahminde bulunan cenine ruhun üflenmesi olayı vardır. Hac suresinde geçer. Çocuğun ana rahminde 40 güne kadar nutfe halinde kaldığı, sonra bir o kadar da yapışkan bir madde halinde kaldığı, aşılanmış bir e, yumurta halinde kaldığı ve Sonra Allahu Teala'nın bir melek gönderdiği rızkının, eceli'nin, ameli'nin cennettiklerden mi olacak, cehennemliklerden mi olacak? Bunun yazıldığı o an melekler görevlidir. İnsanları gözetmelerini biliyoruz, sağımızda, solumuzda meleklerin olduğunu biliyoruz. Bunlar Allahu Teala'nın hiçbir ispata ihtiyacı olmadığı halde ahirette bize şahitlik edeceklerdir. Sağdaki ekseriyet görüş, iyi ve güzel şeyleri, sevapları yazdığı, soldaki meleğinde günahları, kötülükleri, hataları yazdığı şeklindedir. İster açıktan olsun, ister gizliden olsun söylediğimiz her söz, her ameli yazarlar. Hem de öyle ayrıntılarıyla yazarlar ki kardeşlerim, tüm detaylarına, inceliklerine varana kadar. Bunu nereden öğreniyoruz peki? Kur'an-ı Kerim'den Kamer suresinde geçiyor. İşledikleri her şey ise kitapta kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Kardeşlerim, Kehf suresinde de geçmekte.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 ne yaptığımızı, ettiğimizi veya ne yapmadığımızı emirler konusunda, taat konusunda ortaya dökecek kitabın yazarları var. Değerli kardeşlerim, amellerimizi yazıyorlar. Efendim, Adem oğlunu, insanları koruduklarını biliyoruz. Geceleyin ve gündüzleri meleklerin önden ve arkadan insanları takip ettiklerini her gün sabah ve ikindi namazlarında bir araya toplandıklarını, görev teslim yaptıklarını, bu arada geceleyin bizimle birlikte kalanların ilahi huzura çıkarlarken Allah'ın kendilerine, ki kendisi zaten sizi en iyi olarak biliyor, kullarımı nasıl, hangi durumda bıraktınız diye soruyor onlarda. Biz gittiğimizde onlar namaz kılıyordu terk ettiğimiz sırada da namaz kılıyorlardı diye cevap veriyorlar. Her şeyimizi yazıyorlar. Allahu Teala bunlara ihtiyaç duymadığı halde sebepler alemindeyiz. Meleklerin bu görevlerini de öğrenmiş oluyoruz. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir açıklaması var. Kim e, bir takım dua, ayet ve zikirleri okumaya devam ederse, melekler Allah'ın izniyle o gün için korurlar veya onu okunduğu yerde muhafaza ederler. Hadis-i şeriflerde geçenlerden, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Macede geçenlerden bir iki tanesini örnek olarak verelim. ayet kürsüyü okumak, kim bu ayeti okursa, Allah bundan dolayı onu koruması için bir melek görevlendirir buyruluyor. Özellikle gece yatmadan önce ayet-i okunmalı. Yine İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kez okuyabiliriz. Gece yatmadan önce olabilir. Bakara suresinin son iki ayetini okumak diye geçmiş. Yine bir söz, sözlerin en ağırı, en Lezzetlisi diye geçer. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Yine bunun okunması. Yüz hasene yazılır, yüz günahı silinir diye geçiyor. Efendim, on köleyi azat etmeye denk olduğu yolunda da rivayetler var. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Değerli kardeşlerim, demek ki melekler, Bizden farklı yaratılmışlar, yemiyorlar, içmiyorlar özelliklerini biliyoruz ama onlar da bizimle ortak olarak Allah'ın yarattığı ve ölümü tadacak sonra diriltilecek varlıklar olduğunu biliyoruz. Melekler sadece peygamberlerle konuşmadı. Bunun ispatı nedir? İbrahim aleyhisselamın hanımı Sare kıssası vardır. Zaten bu ayetlerle de sabittir. Efendim insan suretinde görmüştür. Başka bir ispat İmran kızı Meryem'dir. Hazreti Meryem'in gebe kalarak ilahi kudret gereği çocuğu babasız olarak dünyaya getirmesi sırasında baştan efendim doğuma kadar melek defalarca kendisine gelip gitmiş. Kur'an-ı Kerim'de zaten ayrıntılarıyla bu mevzular anlatılmıştır. Yine hadisi şerifte geçer. Allah için kardeşini ziyaret eden adama melek gönderilmiştir. Yine e, abraş, kel ve Ama adam kıssası vardır. Bu kıssada meşhurdur. Efendim Müminlerin sebat etmesi, meleklerin onlarla birlikte savaşa girmeleri durumu birçok hadisi şerifte aktarılmıştır. Mesela Bedir gazvesinde bunları siyerlerde okumuştuk. Uhud gazvesinde yine melekler gelmişti. Hendek savaşında melekler gelmişti. Münafıklar hatta şaşırıp kaldılar. Huneyn savaşında yine aynı olaylar yaşanmıştı. Dolayısıyla Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri meleklere inanmanın da iman şartlarından bir tanesini oluşturduğunu söyledi. Duamız odur ki Rabbimiz Celle Celaluhu, bizim onlarla karşılaşacağımız, birebir şahit olacağımız o ölüm anında rahmet melekleri tarafından karşılanmamız ve onlarla muhatap olmamızdır. Ey Rabbimiz, bizleri hayırla yaşat, imanı, ibadeti, hayrı bize sevdir, hayırlı insanlarla karşılaştır, Etrafımızda bilemediğimiz meleklerin var. Nice meleklerin var. Ne olur? Bizleri onların yanında, onların kalbimize getirdikleriyle muameleyle, Şeytanın fısıldamalarına karşılık meleklere bir üstünlük ver. Ve evlatlarımızı da, hanemizi, ocağımızı, kalbimizi, ülkemizi ne olur? Şeytanın Fitnelerinden uzak eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerimiz, bir iki mevzuyu melekler konusunda şöyle bir beyin jimnastiği yaparak tekrar etmeye çalıştık. Sürçülisan ettik. Affola. Bir başka yayında sizlerle beraber buluşmak ümidiyle evde yaptığımız bu üçüncü kayıt, karantina e, zamanında yaptığımız üçüncü kayıdı da nihayet erdiriyoruz. Nasip olursa, sıhhatimiz yerinde olursa, yeni bir hasbihalde buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olana emanetsiniz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Velhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah.